dileği, Müslümanın en yoğun yaptığı ibadetidir. E, Tabi olarak da e, Müslümanın 24 saat içinde en az 5 defa karşılaşacağı bir ibadetin e, fıkıh ilminde diğer ibadetlerden daha fazla yer tutması diğer ibadetlere göre daha yoğun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 Namazın birinci rüknü tekrar bu rükün kelimesini açalım, namazın parçalarının birincisi. Yani bir herhangi aleti söktüğümüzde şu var, şu var, şu var bunun içinde diyoruz. Namazı da parçaladığımızda, namaz bir, ayakta durmaktan, iki, Kur'an okumaktan,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 ...durmak manasınadır. Ee, böyle bir küçük notu olarak... ...hafızamızda bulunsun. Kıyam kelimesi namazda... ...ayakta durmak manasınadır. Ama... ...İslam... ...terbiyesinde... ...ya da... E, ...hadis-i şeriflerde... ...İslam yaşayışında... ...gece ibadeti manasına da gelir...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 Ayakta durmak, rükû yapmak, secde yapmak e, ve kâde-i ahirete son selam verilecek olan oturuşta oturmak ve kıraç yapmak. E, burada iki önemli e, kuralımız var. Kıyamla ilgili yani namazın rükünü olan kıyamla ilgili iki önemli kural var.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 Bu şu demektir. Özürlü veya özürsüz bir sıkıntı olsun veya olmasın Müslüman övrenin sünnetini oturarak kılabilir. Yatsıda çok yoruldu. İşte on üç kağıt namaz kılacak. Bu üçüne kağıt namazın işte farzını ayakta kıldıktan sonra, vitri de ayakta kıldıktan sonra sünnetleri oturarak, bildiğimiz oturarak kılmasında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 Farzda duruyordur ama otursun. Mesela bir nadire namazların beş dakika süreceğini kabul edelim. Beş dakika oturması onu dinlendirecektir. Ağrısı vardır veya yoktur. Yani ağrısı olsa zaten dilimiz ayakta kılmayıp oturmaya müsaade ediyor. Bu laubalilik değildir. Peki bunu ee, çocuk mantığıyla bir de böyle kılayım diye yapar mı Müslüman? Yapmaz. Neden yapmaz? Ee, Rabbinin huzurunda ciddidir Müslüman. Ama Rabbi otur kulum diye izin verdiyse oturur. İzni kullanmak ayıp değil. Allah'ın verdiği izni kullanmak ayıp değildir. Nedir ayıp? Ee, sahte rapor almaktır ayıp olan. Aslında ağrısı sızısı yok. Ağrı sızısını sahte yapmak Allah'a karşı yapılacak bir iş değildir.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 nasıl kılabilecekse, sandalyeye oturarak veya dizüstü oturarak, koltuğa oturarak, yatağa çömelerek, yatarak, yan tarafa yatarak, sırtüstü yatarak, nasıl rahat edecekse, bu şu demektir, Müslüman, Müslüman, namaz kılacağı zaman,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 Şimarmak da yok. Hastalığı zorlamakta yoktur. İmran bin Hüseyin isimli sahabi radıyallahu anh diyor ki e, basur hastalığı varmış. Basur. E, bir değişik hastalık. E, Allah bütün hastalıklardan ve özellikle bu hastalıktan hepimizi muhafık buyursun. E, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş Basur'u olduğunu söylemiş. Yani bu ne demek basur? E, ayakta duramıyor. Rüküye gidemez. E, e, makadinin üstüne oturamaz. Yani basur bir hastalık, ağır bir hastalık. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, nasıl namaz kılacağını sorunca İmran radıyallahu anh, ona buyurmuş ki Sal imen ayakta namaz kıl. fe illem testate gücün yetmiyorsa fe kaiden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 namazsız Müslüman olamıyor. Namazda da kıraat yani Kur'an'dan okuma farzı var, rüknü var. Dolayısıyla Müslümanın Kur'an bilmesi Müslümanlığı ile bağlantılı hale geliyor. Neden? Çünkü namazsız İslam yok. Kıraatsız de namaz yok. Buradaki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 Kur'an-ı Kerim'den Fatiha suresini Fatiha suresini Elhamdülillahi rabbil alamin errahmaner rahim diye başlayan Fatiha suresini artı ilave olarak 3 ayet zammi sure dediğimiz bölümü okuyacak kadar yani bir Fatiha suresi artı İhlas suresi kadar bir satır daha bilmek de Kur'an'dan bu kadar ezberlemekte vaciptir.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 Demek ki İstanbul gibi 20 milyonluk bir şehirde 5 tane 10 tane hafız farz-ı kifayeyi yerine getirmiyor. Ama 1000 kişilik bir kasabada 2 tane hafız var. 2 hafız onların çocuklarına Kur'an öğretme ve tecvid öğretme gibi görevleri yerine getirirler. Hele bir tanesi de bayansa tamam. Bayan 300 tane...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 Herhangi bir namaz eksiktir diyor. Fatiha'sız kımdan namaz için hıda et, hıda buyurmuş. Eksik, eksik, eksik demiş. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Buna rağmen Ebu Hanife ve talebeleri Allahu Teala Teala'nın وَإِذَا كُرْيَا الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا وأنصتوا لعلكم Kur'an okunduğu zaman susun onu dinleyin. Lعلكم ترحمون. O vakit merhamet görürsünüz. Ayetinden izden, âl Suresi'nin 204. ayetinden. Kendilerine hüküm çıkarmışlar. Demişler ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifi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 namazın rükünlerinde. Ama bir tanesi muhakkak namazın rükünlerinde. şeyde iki el, iki diz, iki ayak uçu parmakları alın ve burun. Bunlar yere değmişken yapılan işin adıdır. Evet. Demek ki alın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 Mesela ayaklardan bir tanesinin yerden kalkmasıyla ikisini de havada tutmak, özürsüz bir şekilde havada tutmak e, farklı. Mesela e, sadece ellere dayanıp alnını yere koyup sevde yapmak e, bu sayılan e, organları yere değdirmediği için namaza zarar veriyor. Ama değme oranı kadar yani şurada yedi organ sayılıyor. Ee, hadis şerifte e, yedi kemimin yedi kemimin yere değmesi şeklinde sevdeyle emrolundum diyor. Sonra da alnı sayıyor, iki eli sayıyor, iki dizi sayıyor, iki ayağı sayıyor. Bu burada burun yok hadis şerifte. ama alınla beraber burun da yere değmiş oluyor zaten. Çünkü insanın alnı alnı saç olmayan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 Rükünlük maddesi var. Ee, yanlışlıkla ayağa kalkarsa tekrar hemen dönüp oturması lazım. Ayağa kalktı, hatırlamadı. Rüküye gitti, secdeye gitti. Yani dördüncü rekattaki son oturuşu yapmadan beşinci rekatı kılmış oldu, onamaz gitti. Neden gitti, onamaz? Çünkü beşinci rekat kıldı. Halbuki dördüncü rekattaki son oturuş rükündü, farzdı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 Lafzi celalle oynamak hiç doğru bir şey değil. Mesela haye ala derken 3 dakika, 5 dakika nefesi varsa uzatsın müezzin. Ama lafzı celalle oynamamak lazım. Allahu ekber'deki azamet e, yani örnek vermekten bile çekiniyorum. Böyle e, metrelerce uzatılmış lafzı celal hoş değil. Bu bir tecvidi var.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 Seccade olacak diye bir, seccade diye bir şey görmediler bu dünyada. En güzel namazları seccadesiz kıldılar Allah onlardan razı olsun. Çakıllar toprakların üstünde namaz kıldılar. Ne de mübarek namazlar kıldılar. Kuş tüyünde namaz olmaz zaten. İki santimlik halının üzerinde namaz ne kadar olur şüpheli o. Onun için namazı evet soğuk taşlar üzerinde de kılmamız gerekmiyor ama temiz yerde namaz olur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 tamamı açılırsa namaz gitti zaten ama bir organ açılır genelde mesela başı açılır baş örtüsü düşer başından mesela eteğinin eteğinin düştüğünü düşünebiliriz Dolayısıyla bir organ üzerinden avreti namaz içinde açılmaktır